Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Hamden kefiren tayyiben Mubareken fih Ala kulli halin fi kulli hin Ve salatu ve selamu Ala seyyidil evveline vel ahirin Senedina ve mededina Ve isvetine l haseneti Muhammedin El mustafa Ve ala alihi ve sahbihi Ve men tebi ahudu ihsanin Zeris sitkı vel vefa Emma ba'd Aziz ve kardeşlerim allahu Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı, iftiramı zihar ve ahirette üzerimize oldu, olsun. Ebu Abdirrahman Es-Sülemi isimli büyük alimim Sahabeden ve Tabiîinden sonraki Evliyaullah'ı Allah'a anlatan Tabakatü Sufiye isimli kitabını okuyoruz. Onuncu tercemeyi hale geldik. Maruf el Kerhi Hazretleri. Bunun okunmasına başlamadan önce bölümün. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizde ve Peygamber Efendimiz'den bize kadar gelmiş geçmiş cümle Sadat ve Meşayihimiz'in sahabe-i kiramın, salihlerin, evliya ruhlarına bu beldeyi şereflendiren Yuşa Aleyhisselam'ın Ebu Eyyub El Ensari Hazretlerinin şu tekkenin banisi Mustafa Selami Efendi'nin ve halifelerinin çevremizde bulunan Abdül Ahad'in Abdül Ahad'in Nuri Hazretlerinin Şeyh Murat Efendi hazretlerini ve halifelerinin Baba Haydar <gülüyor> tekkesi, banisi ve halifelerinin ve beldemizi fethedip bize yadigar bırakan Fatih Sultan Muhammed Han Cennet Mekanı'nın ve cümle Fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin, cümle hayır, hasenat sahiplerinin, ümmet-i Muhammed'e faydalı işler yapanların, alimlerin, fazılların, tarihlerin ruhları için bu eseri yazan Ebu Abdirrahman Eser Sülemi Hazretlerinin ve eserde ismi geçen Evliyaullah'ın ve bu bilgileri bunlara nakleden alimlerin, farzıların, kamillerin, ravilerin ruhları için buraya kadar gelip şu mübarek yerde toplanmış bulunan siz kardeşlerimizin ahirete göçmüş bütün geçmişlerinin, sevdiklerinin yakınlarının, Müslüman, ecdad-ı ceddat, akraba ı alikat, ahbab yaramlarının yaranlarının ruhları şad olsun, kabirleri nur da olsun, makamları âlâ olsun, dereceleri yüksek olsun, kabirlerinde istirahatleri, nurları, sürurları ziyade olsun diye biz yaşayan müminler de Allah'ın sevgisine, rızasına vasıl olalım, tezfikine mazhar olalım, hayırlı ömür sürelim, Rabbimizin huzuruna sevdiği razı olduğu kullar olarak varalım diye bir Fatiha üç İhlas Şerif okuyup öyle başlayalım buyurun 10. tercemeye hal biyografi bilgileri maruf el kerhi hazretlerine ait kerhi hı harfiyle kef ve hı harfi ve ninhum nil kerhi yani o evliyaullah mutasavvuhlardandır onlardan birisi de şudur marufun Al Kerhili, megrufu Nil Kerhili. Yani Kerh mahallesinden, Bağdatın Kerh mahallesinden Ma'ruf isimli şahıs. Bu Ebu Mahfuz din. Bu Ebu Mahfuz idi. Yani hünyesi neymiş? Ebu Mahfuz imiş. Belki o oğlu olduğundan Mahfuz adında belki de bazen oğlu olmadan da bu ismi veriyorlar. Öyle de olabilir. Ma'rufubnu <gülüyor> Feyruze. <gülüyor> yani babasının adı Feyruzmuş. Feyruz oğlu Ma'ruf. Ma'rufubnu Feyruz. Tabi İranlılar Feyruz <gülüyor> demezler. Fi'ruz <gülüyor> derler. Fakat Arapça'ya geçince böyle feyruz diye hareket edilmiş buraya. Aslında feyruz kelimesi Farsça'dır ama Arapça'ya geçmiştir. Farsçası P harfiydedir fasih olanı. Pruzdur aslı. P harfi Arapça'da olmadığı için P yerine F'yi kullanmış, feyruz, feyruz telaffuz etmişler. Fiyruz Fiyruz olmuş şeyde. Babası'nın ismini Fiyruz'müş. Semih-i <Sessizlik> Muhammed <Sessizlik> edne Yakub el güvenilen bir şahısmış bu emniyetli güvenilen bir kimseymiş 247 senesinde dünyaya gelmiş Nisabur'da ölmüş efendim 346 senesinin Rebiül Ebel ayının içinde 346 senesinde tabi Sülemi de nişaburlu Neysabur diyorlar onlar Nişapur diyemiyorlar. P harfi yok. PB oluyor oluyor. Ni demiyorlar. Ne-Sabur diyorlar. Tabi farsçası aslı Nişapur. Nişapur. Nişapur da bundan duymuş. Sülemi kitabı yazan bilgiyi bundan almış. Güvenilen bir adammış bu. Yekud-i Semihet-i Zekeriyyebne Yahyebni Efed. O da bu şahıstan duymuş. Zeker ya, İbni Yahya İbni Esed'den duymuş. Bu da Merv şeyhinden bir kişiymiş. Sağda da yerleşmiş. Birçok kimselerden hadis alıp nakletmiş. Birisi de marufu Serhi olmak üzere. Ondan da pek çok kimseler bu bilgileri rivayet edilmişler, Güvenilen bir kimseymiş. Kâne sıkkaten, lâ be'sebihi. Mahzuru olmayan, güvenilen bir kimse. Tûf <türf> ye yevmel hamîh, peşem bir gün ölmüş. Lisenetim, halenemin rebi'il âhir. Lisittim, halenemin rebi'il âhir. Rebi'il âhir ayının sonuna altı gün kala. 270 senesinde vefat etmiş. Bu şahstan o Muhammed edin Yakub el Esam, bu şahstan Zekeriya İbni Yahya İbni Esed'den işitmiş. O marufdan nakleden bir kimse. Yekulü marufunu İbni Seyruze Ebu Mahfuzi min o işte ismini böyle te te teslim etmiş. Seyruz oğlu Mahruz, ismi Ebu Mahfuz, nisbesi Kerhiy. Zeykalü Maruf ibnü'l Feyruzan. Feyruzan oğlu Firuzan oğlu marifet edilir. Feyruz, Firuzan ilk aynı kelime demek ama biraz sonda elif'in gelmiş. Manada biraz şey var. Firuzan diye de teslim edilmiş baba ismi demek ki. Firuzan dediğimiz gibi. Türkçe'de de kullanılan bazı kimseler bu ismi koymuş oluyorlar. Semih-i Ben dedemden işittim. İsmail-i Yani Sineni'nin dedesi bu. Dekul-i Semih-i Ebe Abbas-i O da Ebu Abbas serraçtan işitmiş. Bu şahısta... Morasanın meşhur şehirlerindenmiş, müslüt ve tarih isimleri eseri varmış. Efendim, 210 Bağdat, bize Bağdat'ta Zahid, Yusuf İbni Ömer haber verdi diyor Süleymi. Haddesana Ubeydullah İbni Câzab-i Nis Vaganiyyû, Haddesana Umar İbni Vâsıl, Kâle Kâle Sehid İbni Abdullah, Akberini Muhammed İbni Şevvâd, An-Ma'ruf İbni Ali'nin El-Kerfi'nin El-Kerfi'nin El-Kerfi'nin El-Zahid. Burada da Aleh diye geçti bu isimlerle gelen rivayette. Bunlar hakkında da her birinde aşağıda bilgiler var. Şey yapalım, Yusuf İzmi Ömer Ez kimmiş? Efendim, Silhikçe 300 senesinde doğmuş, 300 senesimizin ilçesinde. Duası makbul bir kimseydi. Kâne mücâbülde've, mücâbülde've. Duası makbul bir adamdı bu. Salih en zahit en sadıkan. Salihti, zahitti, sadıktı, doğru sözlüydü. Yani salih iyi kimse. Efendim, zahit dünyaya eee meyletmeyen, gönlünden onu çıkarmış, ahirete rağbetli kimse. Efendim, sadık sözü doğru. Özlü, sözlü sözü doğru bir kimseymiş bu. Sıkatım me'munan. Sıkatun me'muna. Yani Güvenilen bir kimseydi, kendisine itimat edilen bir kimseydi. İşaro ileyhü bir hayır ve salahı fi zamanında iyilik ve doğruluk konusunda efendim hayırlılık konusunda kendisi şöhretli bir kimseydi. Parmakla işaret olunan gösterilen bir kimseydi. Bu adam var ya çok doğrudur, çok iyidir diye öyle herkesin itimadını kazanmış bir kimseydi. <Gülüyor> Muaviye, Ebu Süfyan oğlu Muaviye radıyallahu anh'ın faziletine dair kitap terif etmişti, yazmıştı. Tabi bunun için yazıyor. Muaviye radıyallahu anh, vahiy katibiydi Peygamber Efendimiz. Zünyanın dayıdı, ashabındandı. Ama oğlu Yezid, zamanında Peygamber Efendimiz'in torunu Hazreti Hüseyin onun emriyle öldürülmüştür. Şimdi Yezide kızıldığı için Muaviye de onun babası diye kızılıyor ve düşmanlık besleniyor. Onun için Ebu Süfyan'ın oğlu Muaviye üzerine kitap yazıyor ki yani sahabe üzerine kimse dil uzatmasın, söz söylemesin. Bu gibi fitneleri efendim şey yapıp da dil, diline takıp da günahlara girmesin diye düşünen bir kimse demek ki. Bu önemli bir meseledir. Yani Hazreti Ali'yi sevenler, Aleviler, Destaşiler, Efendim bazı kimseler, bu gibi inceliklere dikkat etmeyen kimseler açar ağzını, yumar girdiğini aleyhle konuşur. Aleyhle konuşur ama sahabi. Peygamber Efendimiz de ashabımın aleyhinde konuşarak beni üzmeyin diye nasihati var. Benim ashabım yıldızlar gibidir. diye meshi var. Onun için ashab olmak şerefi dolayısıyla, Peygamber Efendimiz'i görmüş insan olmak dolayısıyla, onun duasını almış, onun meclislerine devam etmiş bir kimse olmak dolayısıyla, onların aleyhinde konuşmak uygun olmuyor. Zaten kendisinin de, efendim, yani kendisinin değil asıl büyük suç, şeyinin, efendim, oğlunun. Ama kendisinin de tenkil edilen tarafları var. Bir, saltanat usulünü getirmiş olması, yani yerine oğlunu getirmiş olması, saltanatı getirmiş olması, bu bir şey oluyor. Çünkü ondan önce Müslümanlar başlarına halifeleri efendim, bu usulle, saltanat usulüyle tayin etmiyorlardı. Bu şimdi onu getirdi, şura meselesini efendim, ve bu böyle İslami bir usulle başkan seçme meselesini iptal etmesi kendisine aleyhine bir hata. Sonra Hz. Ali Efendimiz'le şeyi, mücadelesi de tabii doğru bir şey değil. Hz. Ali Efendimiz'in aşere-i eden olduğunu biliyoruz. Peygamber Efendimiz'in kızı Fatıması Zehra ile evlenmiş. Eh, oradaki o hadiseler vesaire bakımından şey doğru değil. Bazı hataları olabilir ama hatalı da olsa bazı hareketleri alimler tarafından doğru görülmese bile sahabe olduğundan biz radiyallahu anh deyip, deyip aleyhinde söz söylemeyiz. Ama ehli sünnetin dışındakiler çok çatarlar, çok ağır sözler söylerler. Onun için bu öyle bir kitap yazılmış ki yani bu hataya düşünmesin, edep muhafaza edilsin diye düşünülmüş oluyor herhalde. O bakımdan böyle yapmış oluyor. Bu zat bu zahitliğiyle tanınmış zamanında çok itimat toplamış, sevilmiş olan zat, kimden işitti? Bazı, bu Sülemi, bu Bağdat'ta bu şahıstan işitti bu bilgileri. O da Übeydullah İbn-i Cafer et Sagani'den işitti. Şimdi bu kimmiş? Buna bakalım. Sagani, Saganiyan isimli şehre, yani Mâvera'ın Nehri ve efendim, bir şehirde meşgul kimse demek, ee, onlara kendi lügatleri ve çadaniyan da denilir diyor. Şimdi Arapçada Ç harfi de yoktur, P harfi gibi. Ç harfi olan kelimelerin Arapçaya girmesi hangi harfle olur? Sapla olur. Mesela Çin diyemiyorlar, Çin diyemiyorlar, ne diyorlar? Sıin. Utdübül ilme velev bir sıin. Çaganiyam diyemiyor. Ç harfini söylemiyor. Saganiyam. İşte bu sat biraz böyle ç'ye benziyor diye. Öyle telaffuz edebilmişler. Bunu da bilin. Yani ummiyete ç harfi e, Arapçaya giren bir kelimede satla ifade edilir diye. Bunu hatırınızda kalsın. Evet. Çaganiyam da deniyormuş bu beldeye. Fakat urribet yani Araplaştırılmış Arap diline sokulmuş demek. fahec etkesilen mineral örema yani bu şehir pek çok alim yetiştirmiş çıkarmıştır ve fazilet ehli insanlar çıkarmıştır velakin dillem asr ala tercümetil lil mensuk yani bu adamın hayatı hakkında bir bilgi bulamadım diyor Nurettin İbn Şiride çok mübarek bir adam her tarafa alta malumatı yazmış ama bunun hakkında bilgi bulamamış Sadani hakkında haddesena ona rubnu vasid ona da Ömer İbn Battal bildirmiş. Bağdat'ta yerleşmiş bir adammış bu. Allah rahmet eylesin. Ondan Şehzade Abdullah Eftiseri bilgi alıp nakletmiş. tarih Bağdat'ta hakkında bilgi varmış. Efendim, Şehzade Abdül Şehzade Abdullah. Yani Şehzade Abdullah Eftiseri dedi ki diyor o da ee, Muhammed İbni Sevvar Muhammed İbni Sevvar bana haber verdi bu da kimmiş Şeyhün kadimin yani şeyh Abdülah Abdullah eski yaşlı şeyhiydi ve halası şeydi dayısıydı akrabasıydı yani o Tüssel'i meşhur bir şahıs ona söylemiş oluyor dayısı An Maruf İdn Ali'nin Karhiyyi Zahid Yani bu, bu, bu kadar İlgiyi niçin verdi Süleyman Hazretleri maruf babasının Adının onlar tarafındaki Rivayette Ali diye Söylenmiş olduğunu göstermek için Demek ki Feyruz, Feyruzdan Ve Ali diye geçmiş Mümkündür Ali Feyruzdan olabilir Feyruzzan ismi Fahşi olduğu için Arap şeyleri, dostları ona o ismi bırak, şu ismi al demişlerdir. Hani bazıları da bize kağıt gönderiyor ya burada. Hocam ismim efendim beğenmiyorum. İslam'ın bir isim söyler misiniz falan diyor. Öyle bir şey olabilir. Ve min cilletil meşayifi ve kudemaihim Bu maruf hazretleri şeyslerin, meşayihin çok büyüklerinden ve en evvel gelenlerden ilk devir adamlarından, mübareklerinden bir, El-Nesuri ne bilvera evvel futur ve ileri derecede takvası, şüpheden bile kaçınan ahlakı ve fütüvresiyle tanınmış bir kimseydi. Fütüvret tabi e, tasavvufta bir sıfattır. Aslında kelime olarak manası fetalık demek. Feta yiğit demek, yiğitlik demek. Yani tasavvuf erbabı mert ve yiğit kişilerdi, er kişilerdir. Yani öyle dönek değil, sözüne güvenilmez insan değil, korkak değil, efendim cimri değil, pinti değil, nekes değil, nasıl yiğit kişilerdir. Yani fütüvvet ile ve efendim takdileri derece takva ile tanınmış bir kimseydi, maruf hazretleri. tanınmış kimselerden biriydi. Kâne yani üstazen yani üstadca seri, yeni sakatıy. Seri-i Sakati Hazretlerinin hocasıydı. Halbuki onu daha önce zikretti değil mi? Daha önceki haftalarda okuduğumuz sayfalar arasında Seri-i Sakati Hazretleri geçti. Şimdi hocasını daha sonra zikrediyor. Demek ki sıralamasında böyle yaş ve tarih şeyini pek iyi uygulamamış Sülemi Hazretleri. talebe önce zikrediyor. Şeyi daha sonra getirdi burada. Garip. Sahibe Davudet ta davu Ta'iyye. Davud'u tay isimli alimle şeyhle de ahbaptı arkadaşlığı ve ondan bilgi alması var. Davud ne Nasir ve Anuseyd İbni Süleyman Es'ari Alemin El alimul Rabani Ehadul çok büyük zatlardan birisi. El Köfi Ez Zahid oturmuş Efendim, kendi nefsini ilimle meşgul etmiş daima. Bu Davud-u Tayyip Hazretleri ve fıkıhla meşgul etmiş ve dair-i minel ulum İslami ilimlerden diğerleriyle meşgul olmuş. Yani ben zahidim deyip tespit çekmeye, kenara çekilip namaz kılmaya şey yapmamış, ilme vermiş kendisi alim. Sonra sonra yani yaktılıku Hanife, Ebu Hanife Hazretleriyle de görüşürmüş davuda tabi Hazretleri, gider gelirmiş ona da. meteze de, yani sonradan bu bilgileri, bu ilimleri öğrendikten, zahir şeriat ilimlerini aldıktan sonra zün ve tasavvuf yoluna sapmış ve Arjuna kütübehu filfurat. Kitaplarının hepsini götürmüş Fırat Mehlini atmış. <gülüyor> Bu da şey yani zahir ilmiyle tatmin olmadığının bir göstergesi. Okudu, okudu, yazdı, çizdi. Sonra götürmüş kitaplarının hepsini atmış Fırat Mehlini. Matet senete kamsin ve siktine vermeye 165 senesinde vefat etti. Ebu Hanife Hazretleri ne zaman vefat etmişti? 150. Demek ondan 15 sene sonra vefat etmiş. Evet. Yani bu maruf hazretleri Semii Sakati'nin üstadı idi. Efendim Davudu Tayi ile görüşmüş bir kimseydi. Tabi bu Davudu Tayi de işte böyle aşağıda anlattığı muhterem bir kimse. Kabrihu, kabruhu kabruhunu bir Bağdat'ta zahirum. Kabri Bağdat'ta meydandadır. Gönlen bilinen ziyaret edilen bir kabirdir. Ben fakirde ziyaret ettim orada gittiğimiz zaman efendim bir yüz yani bu kabirden şifa umulurdu, şifa bulunurdu. Yani öyle bir mübareğin kabri, türbesi şeyde şifalı gibi niyetber vekü bir ziyaretihi yani onu ziyaretle teberruk olunurdu bereket talep edilirdi ve beraketlenilirdi. Seni tu Ebel hasen niye idne Nixem el Mukri Mukri'e? Diğerdə de. Yekulü seni tu Eba Ali'iniz Safar, yekulü seni tu İbrahim el Ceziri, yekulü Kabrul Ma'roof'in ettiriyak kul Şimdi Ebu'l Hasan Nixem el Mukri Bağdat'ta söylemiş. Sülemi Hazretlerine mukri, yani Kur'an-ı Kerim'i çok iyi bilen, kuvvetli hafız demek. Efendim O da Ebu Ali Es-Saffar'dan duymuş. Efendim, bu gramerci bir adammış. Meşhur El-Kamil, işte yazan müberredin, <gülüyor> ahbabı arkadaşı imiş. Kânesi katem, güvenilen bir kimseymiş. Sami Erbain e ve Semaline, Semaline Ramazan 84 Ramazan oruç tutmuş. <gülüyor> yani kaç yaşında insan oruç tutmaya başlar. 84 Ramazan oruç tutmuş. Orucu bırakmamış ihtiyarlığında da çocukluğunda da. Efendim 110 senede Sel'in ve Erbain'in 247 senesinde doğmuş ve Perşembe sabahı <gülüyor> her Hasan'da efendim Muharrem ayının son 10 günün içinde 341 senesinde vefat etmiş bu Safar Göremez Safar efendim O da İbrahim'in bir Cezeri'den duymuş. O İbrahim ile Cezeri diyor ki kabr-ı marufin bu maruf hazretlerinin türbesi, et tiryakul bu. Tecrübe edilmiş, şifası, ispat olunmuş bir ilaçtı. Tiryak, ilaç demek. Yani zehire, hastalığa karşı olan ilaca tiryak derler. Yani bu, bu hususta şöhret bulmuş ve tecrübe edilmiş ki hakikaten öyle oluyor. Öyle bir türbesi, kadri varmış. Kane Retane Teslime alayedi Ali ibn Musa'da ha Musa Rıda'nın oğlu Ali huzurunda onun vasıtasıyla İslam'a girmiş bu. Marufu Kerri Hazretleri Müslüman oluşu o mübarek zatın elinden olmuş. Hz. Hüseyin Efendimiz'in evladından hani 12 imamlar diyoruz ya onlardan birisinin eliyle efendim şey olmuş. halife memnun bile bu mübarek 12 imamı, Hazreti Ali Efendimiz'in evladını tazim eder, hürmet eder ve yüceltirmiş. Ve onun ona sen halife ol diye ahbetmiş. Ve ondan söz almış. Maalesef 103 senesinde zehirlendirilerek zehirlenerek öldürülmüş maalesef. Zehirlenerek şehit edilmiş. Yani bu neydi? Ali İbni Musa İbni Musa İbni Cafer ibn Muhammed ibn Ali ibn el Hüseyin ibn Ali ibn Abi Talip el Haşimi. Bu bu zatın elinden müslüman olmuş Maruf onun eviyle. Ve tane Bade-i İslamihi yahcu buhu kezde hemeşi atı yemen alaba ali bin musa yani e pekes pekeseru addu a ma'ruf semasa ve dusuna yani İslamından sonra kane Yahcu onun perde darlığını yapardı, yani hacipliğini yapardı. Yani o yanında Müslüman olduğu zaten o Hz. Ali Efendimizin evladının perde efendim, e, darlığını, hacipliğini yapardı ve Şi'î, yani Şi'iler bir gün çok kalabalık olarak bu Ali bin Musa'nın kapısına geldiler tekeserû adlua maruf. Maruf da orada şey, çeşitli has-hacip. Efendim, öyle izdahamla geldiler ki, dılıklarını kırdılar. Ayakları kırıldı yani. Şeyden, izdahamdan, sıkıştırmadan. O Hz. Ali Efendimiz'i torununu ziyaret edeyim diye, öyle korkunç bir izdahamla geldiler ki, bunun kemiklerini kırdılar. Femartı ve düfine bir bağladı. Fadat öyle vefat etti yani. Maruf'un vefatı, İzdihamdan sıkışarak, şimdikleri kırılarak olmuş yani. Ve esneden el hadis Hadîs de rivayet etmiştir, bu zat-ı muhterem. Akberena Ebu'l-Hüseyin Ali Yübni Hasan i̇bn Cafer el hâfız ül Sülemiye, bu Ebu hüseyin El-Abdâr rivayet etmiş. Peygamber Efendimiz'in gazalarıyla ilgili, seferleriyle ilgili bilgileri çok kuvvetli olan bir adammış. Aklından böyle bunları anlatırmış. Efendim, zayıf olarak tanınıyor. Hadis vaz ettiği hakkında da rivayet var. 298 senesinde doğmuş. Efendim, sefer ayının Son beşinde Efendim Çarşamba günü 376'da vefat etmiş. Şimdi bu rivayet ediyor Şeyh Süleyman Hazretsinin bir bardak, bağdatta Efendim o da diyor ki Haddesena Ahmedül Bülhasen el Mukri bu zat bana rivayet etti diyor Efendim. Güvenlen bir kimse değildir diyor onun hakkında da Haddes-i Nasır İbni Davud ona da nasıl İbni Davud rivayet ettiği kayıtlı efendim bu güvenlen bir kimse olarak yazılmış buraya o da Halef İbni Hişam'dan rivayet etmiş efendim ehl Sünnet ashabındanmış. Hadis-i Şerife şey bir kimseymiş. <gülüyor> Ahmet ah İbni, ah İbni Hanbel onun hakkında güvenilen bir kimseydi demiş. <gülüyor> Bağdat'ta vefat etmiş. Evet işte bu şahıs diyor ki semih Marufe'nin kerhiyye yakul. Maruf-u Kerhi bana şöyle der, dedi, duydum diye Maruf-u Kerhi'den hadisi rivayet ediyor. <gülüyor> Allahümme inna nevasina biyedike len tumellikna minha şey'a fe iz faalte zalike bina fekün ente veliyuna vehdina ila şeva issebil fe se'eltuhu fe kale haddeseni bekribnü kuneis kale Haddesena Sufyanussevri An Ebü Zübeyr An Cabir An En Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam Bir hadis Dua Bu rivayet zinciriyle Peygamber Sallallahu Aleyhi sellem Hazretleri için Şöyle dua ettiğini Maruf bir hadis rivayetçisi Olarak rivayet etmiş Yukarıda ismi geçen alimlere Aşağıda ismi geçen Alimlerden alarak Manasını şöyle Şöyle anlamaya çalışalım. Allahümme inne nevasina diye dike. Rabbi, iplerimiz senin elinde. Nevasi saçın öndeki sarkık yerleri alındaki perçemler demek. Yani bir insanı orasından tutup götürürler. O zaman kaçamaz yani saçından tutup böyle götürdün mü. Yani Dizginler demek yani. Dizginleri, ipleri demek yani. Bizim saçlarımızın, perçemleri elinde ya Rabbi. Yani dizginlerimiz elinde ya Rabbi. Ne istersen onu yaparsın. Lem namin ha şey'a. Sen bize ondan bir şey vermedin. Yani bizim gücümüz, kuvvetimiz yok. Bütün güç kuvvet sende. Fe'iz iz fa'al tesalike bina Eğer bize bunu yapmışsan yani biraz bize bir hareket etme imkanı, bir şey yapabilme kabiliyeti, fırsatı bahşettiysen tekün ente veliyüne. Sen bizim velimiz ol. Sahibimiz ol ve bina ila sewa istebil ve bizi doğru yola ile. Yarabbi, Rabbi, bizim iplerimiz senin elinde. Sen bize bu iplerden hiçbir şey vermedin. Bizim bir iktidarımız yok. Ama eğer bize biraz bir iktidar verdiysen, sen bizim hamimiz, velimiz ol ve bizi doğru yola sevket ya Rabbi diye dua etti. Peygamber Efendimiz diye Cabir radıyallahu aleyhi rivayetle maruf bu hadisi almış ve öbür tarafa doğru da rivayetle Sülemiye kadar rivayet etmiş oluyor. Bunun için yapıyordu müellif? Bir kişinin hadis toplayıp da efendim hadis ilmiyle de meşhur olduğunu göstermek için. Çünkü o devirde Kur'an herkes tarafından biliniyor. Alemlik hadis rivayet etmek, hadislere dayanmak, hadislerin efendim e, ne olduğunu bilen ve onları inceleyen onlardan bilgisi alan bir kimse olmak ve hadisleri böyle tam şundan işittim, şundan işittim, şundan işittim diye rivayet zinciriyle söylemek şeyi var. Arzusu var o zaman. Moda bu. E böyle olmadı mı? Havadan bir kimse bize söyledi mi? Kimse kabul etmez. Ancak nereden duyduğunu nakledecek ki kabul etsinler. Bu hava içinde, bu ilim havası içinde bu işte hadisle ilgilenmiştir. Nitekim şu hadisi de şuradan alıp bu tarafa nakletmiştir diye buna bir şeref olarak söylüyor. Yani hadisle meşgul olan sofiler varsa onun böyle bir meşguliyetini söyleyerek onun şerefli kimse, alim İkinci olduğunu söylemiş oluyor. Ahtareme Abdullah İbni Osman İbni Cafer <gülüyor> Kale haddesena Ahmed İbni Abdillahi İbni Süleyman Haddesena Ebi Kale Muhammed İbni Nasır Sen itibarüfen yakudu ma Ekseres salihin Ve ekalles sadikin Fis salihin Şimdi bu rivayet zinciriyle marufun sözlerini söylemeye başladı. Maruf hazretlerinin neydi müellifimizin tercüme hal yazmakta, kitap yazmakta metodu? Kişinin ismini söyler, künyesini söyler, nereli olduğunu söyler, babasının dedesinin adını söyler, ne zaman doğup ne zaman öldüğünü tespit etmeye çalışır. Ondan sonra hadis rivayet eden bir kimse ise bundan bir örnek verir. Ondan sonra o kişinin hadis değil, kendi sözlerinden, güzel sözlerinden sözler nakleder. Meşhurun yaptığı her tercüme halde bu. Yani bir kitabın, bir kimsenin hayatını alıp da derin derin her her yönüyle inceleyen bir kitap yazmıyor. Sadece adeta bir antoloji veya bir toplama yapmış bu kitabında. İşte meşhur şahısların hayatı hakkında birkaç satır bilgi. Mesela naklettiği hadislerle, hadislerden bir örnek ve birkaç tane sözü. Yani bir toplama yapmış oluyor. Şöyle bir hafif bir eser yapmış oluyor. Halbuki her şeyini yapsa, mesela keşke bize İbrahim İbni Ethem Hazretlerinin nesi var nesi yoksa her şeyinin kendisinin zamanda bildiği bütün şeyleri toplasaydı, İbrahim İbni Ethem ilgili bir cilt, bir cilt bıraksaydı. Maruf-i ile ilgili bir cilt bıraksaydı. Yapabilirdi bu alimler. O devirde imkanları vardı. Fakat Tabakat-ı Sofiye yazıyor. Yani bu tasavvuflarla ilgili bir e, antoloji gibi bir eser yazıyor. Onun için bilgiler aynı standartlarda kısa örnekler halinde. Şimdi Maruf Hazretlerinin, Maruf-ı Hazretlerinin sözüne geldik. Ne demiş bakalım kendisinin? Kafa yapısı, zihniyeti, gönül yapısı hakkında bize bilgi verecek sözleridir tabi. Ma ekseres talihîn diyor ki salihler ne kadar çok demek ki zamanında salih insanlar çok ma eksere salihiyin ne kadar çok salihler ma eksere veya eksir bihi fi efal-i taaccüptür e Arapçada yani bir şeyi taaccüp etmek hayret etmek, beğenmek manasına kullandıkları zaman bir manayı bu sigada söylerler ma eksere salihiyin salihler ne kadar çok ve akal sadık yine salihlerin ama salihlerin içinde sadıklar ne kadar az. Salihlerin sayısı ne kadar çok ama salihlerin içinde sadıkları ne kadar az. Demek ki salih görünüşlü insanlar çok. Sarık var, cüppe var, tavur var, tekke var, dervişlik var vesaire var. Salihler çok görünüyor. Ama içlerinde sadık yani doğru sözlü, doğru özlü olanlar yani gerçek olanlar ne kadar az. Tabi bu bir genel derttir, üzüntüdür. Üzülmemiz gereken bir noktadır. inanmazlar. Yani ekseriyet zevk peşine koşar. Ekseriyet efendim eğlence peşine koşar. Ekseriyet zevk peşine koşar. Ekseriyet maddiyat peşine koşar da Allah'ın istediği güzel, fedakarca, kulluğu yapan insanlar genellikle azdır. Ümmiyetle azdır. Ama böyle bu sürülere İyiler hakim olursa büyük kalabalıklara iyiler hakim olursa onları gene çoban olarak, yönetici olarak iyi yola sevk ederler. Ama bu kötüler galip gelir de efendim cemiyete hakim olurlarsa o zaman salihleri dindarları ini, inim inim inletirler. Maalesef yani hakiki dindar olmak nesi gerektiriyor, şeytanı yenmeyi gerektiriyor, kolay değil. Salihler ne kadar çok ama Sadık, salihlerin sadıkları, yani doğru sözde doğru özlüleri ne kadar az diyor. Maruf-u ki 165 senesinde vefat etmiş. Yani ikinci asırda Peygamber Efendimiz'den sonra, yani her şeyin çok güzel olduğu devirde, kuvvetli ilim olan devirde. Biz şimdi ne diyelim? Yani, bizim zamanımız hakikaten çok daha bozulmuş. Akberana Abdullah Sena Ahmet Haddese Sena edir. Haddese Sena Yusuf bin Musa, Ahtaruna İbn Hübeyk, kâleseni İbrahim el-Bekka, fetulu sen'tumaru senin İşte bu rivayet zinciriyle Maruf şöyle dediğini duymuş râvi. Yaqulu: İza erâdallahu bi'abdil hayra fetaha 'aleyhi Babel amel ve aghlaka anhu babel Ve izâ erâdallahu bi'abdih şerran aghlaka anhu amel. Ve aleyhi alehi ba'del Buyurmuş ki ma'rufu kervi hazretleri. İza eradallah bi abdin hayran. Allah bir kulunun hayrını murad etti mi? Yani o hayra elsin, iyi bir hale gelsin, makamı yüksek olsun, kârlı durumda olsun, iyi durumda olsun diye bir kulunun iyiliğini, hayrını istedi mi Allah? Ne yapar? Fetaha aleyhi ba'del amel. Ona iş yapma kapısını açar. Yani çalışan, iş yapan bir insan yapar. Ve arınakal anıbâbel ceder ve ona mücadele kapısını, ceder kapısını kapatır. Şimdi burada amel kapısını açar, ceder kapısını kapatır diyor. Amel ne demek? Ceder ne demek? De biraz amel aslında iş demek, iş yapması. İş yapan kimseye de biz amel çekişme ile çekişmeyle, çatışmayla, yok öyle değil de, böyledir de, dır dır dır da, vur dır, vur vur vur. Yani işte bu cedel oluyor. Demek istiyor ki, Allah bir kulun hayrını isterse, onu faydalı işler yapan bir kimse halini getirir, boş sözlerle uğraştırmaz. Demek istiyor. Adam aşı önünde, işinde, Allah'ın sevabını kazanacak, hayırlı bir şekilde ömrünü geçirir. Latlefiyat vakit geçirmez. Allah bir insanın hayırlı murad etti ve Latlefiyat vaktini geçirttirmez, iş yaptırır. Ne işi bu? Ahirete yarayan işler yaptırır. Ömrü hayırlı ve verimli geçer. Ama aksine ve izah eradallahü abdün şerzen bir kulun da kahrolmasını, şerre uğramasını, kötü olmasını, kötülük kötülüğünü murat ederse Allah ''Azâkâ anhu bâbel amel'' iş yapma kapısını ona kapatır ve Fethâ aleyhi Babel cedel'' ''Lafazanlık, gevezelik, mücadele kapısını ona açar.'' Demek ki hani az laf çok iş diye yazıyor bazı iş yerlerinde ya, az laf çok iş yani lafı bırak işe bak demek istiyor demek ki böyle Allah bir insanın hayırını murad ederse o insan ömrünü Allah'ın rızasına uygun çalışmalarla verimli olarak geçirir. Efendim sağla sola cengi cidal ile nefazanlıkla gevezelikle vakit öldürmez. Ama bir insanın da şerrini murad ederse Allah onun hiçbir iş görmesin. Nefazanlıkla gevezelikle laf-ı vaktini geçirdiğini görürsün. Demek ki buradan çıkan şey nedir? Tabi bunlar çok net olarak şaşırtanın da, hidayete erdirenin de dalalete düşürenin de verenin de, alanın da efendim, Allah olduğunu biliyorlar ona şey yapıyor yani Allah ona çalışma kapısını açıyor, Allah ona ceder kapısını kapatıyor diye söylüyor. Yani bizim bundan çıkartacağımız ders nedir? Biz de lafı bırakalım ömrümüzü hayırlı, verimli faaliyetle geçirelim lafazanlıkta bir şey olmaz yani fiilen çalışalım eğer yapmıyorsak böyle demek ki yanlış yoldayız. Yani iş yok laf var. Lafa gelince bir küfe laf, işe gelince bir zerre iş yok, bir yok. Böyle olmaması lazım. Bundan sonraki şey para ve bir halet isnad. Aynı şahıslardan Sülemi'ye kadar gelen bilgilere göre en son şahıs kimdi bu rivayet zincirinde? <gülüyor> Efendim, İbrahim el-Bekka. Bekka ne demek? Çok ağlayan demek. Yani gözyaşı demek yani. İbrahim el-Bekka yani çok ağlayan İbrahim. O rivayet etmiş maruftan, ötekisine, o ötekisine, o ötekisine Sülemiye'ye kadar gelmiş deminki bilgi. Yani çok az azraf çok iş sözünü söyleyen e, rivayet eder maruftan. <gülüyor> Bu rivayet aynı çağrısa adam kadar geliyor. ''Semi'tu marufen vekutu lehu ev-semi Yani ben marufe demiştim ki diyor İbrahim el-Bekkâ, ev-semi, el bana nasihatte bulun demiştim. O da bana şöyle söyledi, işte ben bu kulaklarımı onu işittim diyor. Bakalım İbrahim el-Bekkâ'a, çok ağlayan İbrahim'e, maruf-u kerhi, bana vasiyet et, nasihat et dediği zaman, neler nasihat etmiş anlayalım, dinleyelim. Tevekkel Allah. hatta yekûne hüve muallimese ve mümiseke ve nevda şekvâke. Se inendense der yarifa uleke ve der yedurru nek. Ders ettiğinde bu sözü söylemiş. Şimdi bunun izahına başlayalım. Mağruf senin isimden nasihat isteyen çok ağlayan İbrahim'e ne demiş bakalım. Gözyaşı İbrahim'e. Tevekkül <gülüyor> ed Allah. Allah'a dayan. Allah'a güven. Allah'a sarıl. Hatta yaşın ehveli Mekke. Sana senin hocan o olsun. muallimin sana bilgileri öğreten Allah olsun. Ve muniseke, kendisiyle ünsiyet ettiğin, düşüp kalktığın yakının o olsun. Hocan o olsun, yakının, ünsiyet ettiğin o olsun. Ve mevbe ash-hekvake ve şikayetini arz ettiğin makamın sahibi o olsun. Yani, derdini Allah'a aç, efendim, yardımını Allah'tan iste, Allah senin şeyin olsun, öğreticin olsun, Allah senin en iyisin, yarın efendim, olsun. Ona öylece tevekkül, bu şekilde tevekkül et. فَإِمَّنَّا فَلَا يَنْفَعُوْنَكَ وَلَا Çünkü insanlar sana ne fayda sağlayabilirler, ne zarar görebilirler. Sen Allah'a dayanmaya bak. Allah'a sarıl, Allah'a dayan, Allah'a güven, hocan o olsun, muallimin o olsun, inşiyet ettiğin, efendim yarı gâr-ı o olsun, efendim ve derdini açıp, der, söylediğin, şikayetini arz ettiğin yer o olsun. Böyle samimi bir şekilde Allah'a dayan. Çünkü insanlar sana ne fayda sağlar, ne zarar getirirler. Onlarda bir şey yok. Asıl sen Allah'a sarıl demiş oluyor. 88. sayfada 5. konuya geldik. Ahdana Abdullah, Haddesana Ahmet, Haddesana Ebi, Haddesana Haşim İbni, Ebi Abdillah, Haddesana Ebu Zekeriya, Elhammal, bu rivayet zinciriyle maruf hakkında Ebu Zekeriya elhammal şöyle dedi kâle bâle marufun aleşşâh abdest bozma gitti kenara abdest bozma gitti küçük abdestliği için sümme teyemmeme sonra hemen orada teyemmüm abdesti aldı Ateş bozduğu yerde efendim kanalın kenarı, kenarından gelecek, suyun yanına ateş alacak ama hemen ateş bozduğu yerde kumla teğennün abdesti aldı. Hemen orada. Dediler ki Hı -hı. ona denildi ki Ya Eba Mahfuz, Ey Mahfuz'un babası, Ey Ebu Mahfuz yani maruf deniyorlar, künyesiyle hitap ediyorlar. Araplarda ismiyle hitap etmek Yaşıt insanların, büyük insanların işidir. Küyesiyle hitap etmek şereftir. Yani karşısındakine itibar etmek demektir. Ey Maruf'un babası, yani ey Ebu Eba Maruf, elma u ke karibun su hemen da biraz ileride işte efendim, şattı arap var, yani e, nehir var, efendim, orada abdest alabilirsin. Ne diye teemmüm alıyorsun? Yani üç beş adım gittikten sonra abdest alabilirsin. Su sana yakındır dediler. Dedi ki cevabında Takale la Ali la Abdullahu. Ne malum belki de oraya yetişemez. Belki oraya yetişmeye umurum yetmez. Yani su çok yakında ne teyemmüm alıyorsun? Burada ateş bozdu öbür e bu tarafta ateş alacak. E, su çok yakın ne diye orada teyemmüm alıyorsun? Belki oraya yetişemem. Belki ömrüm tükenir, Belki ecel gelir diye orada teyemmüm aldı. Yer, teyem. O kadar. Bu nedir? Bu işte kısarı emel derler buna. Bunun zıttına da tuğlu emel derler. İnsan çok yaşayacağını sanınca gevşer. Hemen öleceğini düşününce her işini ciddi yapar. Bu da abdest bozduğu yerden, abdest alacağı yere kadar belki gidemem diye ondan bile ümidi yok. hayatı o kadar devam edeceğinden bile ümidi yok. Peygamber diyor ki abdestsiz ölmeyin. Abdestsiz göçmeyin diye. Anlatabiliyor muyum? Ben yani tefizliğimi böyle diyorum. Seni i Eba Bekir. Ebu Bekir'den işittim. Muhammed etni Abdillah. Ebu Bekir'in adı Muhammed. babasına da Abdullah. Abdullah oğlu Muhammed. Ebu Bekir'den ben işittim. Er-Razi. Nereli? Errazi rey. rey şehri Rey nerede? Tahran'da Tahran'la bitişik şu anda ee, Tahranlı ama rey, Kelimenin adı Rey Şehrin adı Rey Oraya mensup kimseye Reyyi denmiyor Razi denmiyor Enteresan, istisna Onun için Araplar şey derler İsmi nisbeler semai'dir derler. Kaideye uygun değildir. Nasıl işitilmiş söyledi derler. Razi demek, zeydi demek. Yani Tehranlı demek. Tahran sonradan oldu. Şimdi Tahranlı Muhammed İbni Abdullah Ebu Bekir'den işitmiş Sülemi Hazretleri. Yekulü semitu ebel abbas el fergani. Ferganalı Ebu Abbas'tan duymuş o da. da bugün Özbekistan'da efendim Özbekistan'ın doğusunda olan efendim bir vadidir. Bu vadide çok hafızlar, alimler hala yetişiyor. Ve Ruslar oraya girdikleri zaman çok zülümler yapmışlar. Çok Müslüman kardeşi kesmişler. Medine-i bir ihtiyar yaşlı bir amca gördüm. Şeyden çıkmıştı. Mescid-i Nebevi'den namaz kılmış, yaslıdan çıkmıştık. Baki kabristanının yanındaki duvardan efendim doğuya doğru gidiyorduk. Yani havaalanı tarafına doğru yürüyorduk. Şöyle hızlı yürüyoruz biz genciz. Şöyle yavaş yürüyen bir adamın sonundan geçerken döndük. Esselamu Aleyküm dedik. O da Aleyküm Selam filan dedi. Kimsiniz dedi filan sordu. Anladık ki özbekmiş aslı. Efendim oralardan gelmiş. Dedi ki işte benim dedi şeyler oradan göçtük dedi. Benim çok evlatlarımız Ruslar öldürdü dedi. Şehir ettiler dedi. Biz oradan Afganistan'a geçtik, oradan da işte böyle Hicaz'a geldik dedi. Allah rahmet eylesin, şefaatçi olsun filan dedik biz. Biraz ileride arabamıza bindik, arabamızla otomobilimizle şöyle uzak yerlerden dolaştık, bir mahalleye geleceğiz bir arkadaşın evine. O eve gelirken baktık, yani çok uzak mesafe, orada o adam yürüyor. Yani biz arabaya atladık, o, o yürüyordu, biz arabaya atladık, geldi arabamız. Arabayla çok uzak bir mesafeye gittik, arkadaşım evine yanaştığımız zaman bu adamı orada yürüyor gördük. Yani ben herhalde diyorum, öyle oraya kerameten geldi yani. Yani öyle, öyle evlatları Ruslar tarafından şehit edilen bir mübarek insan Medine'de şu anda yaşıyor. Yaşıyor, 80'li falan geçmiş bir kimseydi. Fergana işte böyle bir mübarek yer. Fergana Vadisi çok alimlerin, dindarlarının olduğu yer. İşte o Fergani'den duymuş yani Oral-ı Şahastan. Semit-i El-Züneyd'e Cüneyd. O da Cüneyd-i Bağdadi'den duymuş. Yekul-i semit O da Seri-i Sakati'den duymuş. Biliyorsunuz Seri Cüneyd'in hocasıydı. Maruf da Seri'nin hocası. Bunları hatırınızda yavaş yavaş tutun. Bu isimlerle çok karşılaşırsınız. Sizler gençsiniz. Efendim daha çok Seri duyarsınız, Cüneyt duyarsınız, Maruf duyarsınız. Kimin nesi olduğunu, kimin kimle nasıl bir alakası olduğunu şimdiden isimler sizi ürkütmesin. Hatırınıza yerleştirmeye çalışın. Zamanla aşina olursunuz hepsiyle. Semih-i-tü maruf Demek ki Seri Hazretleri, seri Sakati Hazretleri Ma'ruf uccari Hazretlerinden şöyle dediğini duymuş. Gadzu ebsarakum. Gözlerinizi kapatın. Bu Kur'an-ı Kerim'in bir emridir. Kul lil min ebsarihim Ey Resulü müminlere söyle gözlerini kafa, kapatsınlar, namuslarını muhafaza etsinler. Namahreme batmasınlar. Burada da diyor ki Kap du gözlerinizi kapatın. Verer anşatim insan Koyun bile olsa. Değil insan, süslü püslü bir hanım, efendim, kırıtarak yürüyen bir hanım. Yani hanım değil de, dişi bir koyun bile, dişi bir ne diyeceğiz, koyun mu diyeceğiz, koyun bilese, yani öyle bile olsa, ondan bile gözünüzü koyun. Yani hani nubalâ olsun diye söylerler ya, yani adamın evine erkek sinek bile giremez. O kadar böyle kapatmış ki yani kiren böyle şaka yaparlar. Bu da öyle. Yani gözünüzü namehreme bakmaktan o kadar kuvvetli koruyun ki sanki yani dişi bir koyuna bile bakmaz. Bakmayacak kadar titiz olun diyor. Tabii niye bu böyle söylemiş? İnsanı tasavvuf yolunda yerden yere, yere çalan, mertebesini aşağı düşüren, efendim, günahlara daldıran ekseriyetle gözüdür. Bu devirde de bu gözle işlenen günah çok daha fazla mihtaldadır. Şimdi biz bugün karşıya kadaydık, arabayı atladık, bu tarafa geldik. Şöyle yolda, insanın gözüyle gördüğü manzaralara, şeylere bakıyorum. Birisi bir pantolon giymiş kız. Efendim, yani kız pantolon giymez. Üstüne etek giyer de görünmezse ayrı ama kız pantolon, öyle dar pantolon giymez. Yürüyüşünden yani Allah'ın sevmediği bir insan olduğu belli olarak yürüyor kız. Ondan sonra karşıdan bir kadın geliyor, onunla karşı karşıya geliyorlar, görüş yürüşecekler, tanışıyorlar demek ki. Kadın da uzun etekli, saç baş açık, kollar kısa da eteğinin de yırtmacı ta bilmem nereye kadar. Yani etek uzun ama onun uzunluğuna bakma çünkü yırtmacı ta bilmem nereye kadar. Yani tencere yuvarlanmış, kapağını bulmuş. O pantolonlu kız, o yırtmacı etekli, o yırtmacı etekli bu pantolonlu kız da tam böyle efendim el-habisatü lil-habisine vel-habisine lin-habisat birbirine denk düşmüşler. Tabi Hepsi kötü. Pantolonlu da kötü. Yürüyüşünden belli kötülüğü. Yani yüzde yüz tamam damgalı yani. Ötekisi de yırtmacından belli. O da damgalı. Allah korusun. E şimdi kadının niyeti bozuk. Kızın niyeti bozuk. Giyinip de sokağa çıkışındaki maksat giyiminden belli. Yani bu devirde öyle bir hale geldi ki iş sen savunma mevkindesin yani, sen oraya bakmayacaksın, buraya bakmayacaksın, gözünü eğeceksin, bilmem ne filan, çünkü senin gözünün neredeyse parmağını sokacak adam, yani kadın veya zorla yani, ille beni gör, ille bana bak diye şeytanın böyle adam akıllı e, el,